Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, ben Zennubi Ezgi Kaya. Programı Uygar Özesi'nin yerine bir süreliğine ben sunacağım. Kendisi insan ayının ortasına doğru yeniden bizlerle birlikte olacak. Peru, dünyanın akciğeri sayılan Amazon ormanlarındaki petrol sondaj çalışmaları nedeniyle bölgede artan çevre kirliliğinin tehlikeli boyuta ulaştığını açıkladı. Peru Çevre Bakanı Manuel Pulgar Vidal, bölgedeki kirliliğin yüksek kurşun, baryum ve krom seviyeleri gibi petrol ilişkili birleşikler içerdiğini kaydetti. Vidal, Ekvador sınırındaki Pastaza Nehri'nde Arjantin sermayeli plaz petrol şirketinin petrol sızıntısı nedeniyle oluşan kirliliği temizleme çalışmalarını yetersiz gördüklerini ve şirketin ormandaki kirliliği temizlemek zorunda olduğunu belirtti. Bölgedeki yerel gruplar ise yıllardır ormandaki kirliliğe dikkat çektiklerini, ancak hükümetin bu sorunu dile getirmek konusunda yetersiz olduğunu söylüyor. Amazon ormanlarındaki çevre tahribatının ve kirliliğin sorumlusu olarak, Ülkenin en büyük petrol ve gaz üreticisi Plus Petrol Şirketi görüyor. Şirket 2001'den bu yana bölgede petrol çıkarıyor. Britanyalı çiftçi Michael Hart'ın imzasıyla Huffington Post'ta yayınlanan GDO'ya neden karşı olmalı konulu yazıyı Yeşil Gazete Gönüllü Çevirmenlerinden Bora Kabatepe çevirdi. Hart yazısında yıllar önce ilk geliştirildiğinde çiftçilerin Roundup adlı bu yeni ve tüm yabani bitkileri öldürdüğü iddia edilen tarım ilacını denemek için sabırsızlandığını Ancak yıllar geçtikçe kullanılması gereken dozajın arttığını, sonunda round karşı direnç gösteren bitkilerin baş gösterdiğini yazdı. Bitki zehiri kullanımının GDO'lu ekinler kullanılmadan önceki seviyesine geri geldiğini ve bunun da GDO teknolojisinin amacına uygun olmadığını gösteren Hart, bitkilerin genetiğiyle oynanmasının dünyayı doyurmak için değil, birkaç dev küresel şirketin karlarını arttırmak için olduğunu belirtiyor. Ancak Hart'a göre bu aşamada Amerikalı çiftçiler, GDO'lu ekinlerden geri dönemiyor çünkü tohum sektörü ABD'de GDO üreticileri tarafından kontrol edildiği için piyasada GDO'suz tohum bulunamıyor. Bir diğer neden ise tarlada bulaşma ya da taşınma sonucu GDO'lu tohum tespit edilmesi halinde üreticiye yüklü tazminat davaları açmaya imkan veren yasal düzenlemeler ve patent sistemi. Hart bir çiftçi olarak GDO'lu ekinleri Britanya'da veya Avrupa'nın herhangi bir köşesinde görmek istemiyorum. Çünkü eğer bu gerçekleşirse Çiftçiler ve gıda zincirimiz birkaç şirketin eline düşecek. Yoğun ve büyük ölçekli tarım yaygınlaşacak ve geçmişte bunu deneyen ülkelerde nasıl başarılamadıysa tarım burada da daha fazla insanı doyuramayacak diyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde GDO sektörü kendini korumak için lobiyi üst düzeyde tutmaya devam ediyor. Yeşil list yazarlarından Ayşe Bereket, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nden geçtiğimiz hafta geçen Monsanto'yu koruma yasasını Başkan Obama'nın imzalaması halinde küresel şirkete adeta kendi ülkesinde dokunulmazlık sağlanacağını Yeşil Gazete'ye yazdı. Aslında yasa, tarım yasasının 733. maddesinin içinde HR-5973 adıyla yer alıyor. Ancak tüm GDO karşıtlarının gözünde bu yasa, Monsanto'yu koruma yasası. Yasa Obama tarafından onaylanarak yürürlüğe girerse, ülkedeki federal mahkemeler yasa dışı ve tehlikeli GDO ürünlerinin bile satış ve hatta üretimini hakkında düzenleme yapamayacak duruma gelecek. Monsanto'nun federal mahkemeler karşısında bir nevi dokunulmazlığı olacak. Mahkeme GDO'lu ürünlerin onayıyla ilgili problem görse bile Amerika Birleşik ABD Tarım Bakanlığı geçici ekim izni verebilecek. Onay kararı mahkeme tarafından bozulsa dahi çiftçinin başvurusu üzerine bakanlık yine ekim izni vermek durumunda olacak. Oysa Monsanto'nun Roundup Ready Alfafa ve Roundup Ready Şeker pancarının onaylanması ve ekilmesi geçtiğimiz yıllarda mahkeme kararları ve tedbirleriyle geciktirilmişti. Belli ki Monsanto bir daha benzer problemlerle hiç uğraşmak niyetinde değil. Obama'nın bir imzasıyla Monsanto artık federal mahkemelerce dokunulmaz olabilir. Dünyanın en büyük güneş enerjisi şirketlerinden Çinli WuXi Santek ülkesinde iflas düzenleme başvurusunda bulundu. Santek'in resmi açıklaması, hafta başında şirkete kredi kullandıran 9 ayrı bankanın aynı taleple Çinli makamlara başvurması ve şirketin bir gün sonra bu bankalara olan vadesi geçmiş 541 milyon dolarlık kredi ödemesini gerçekleştiremediğini açıklamasının ardından yapıldı. 2011 yılında Çin'in WuXi şehrinde Xi Shenglong tarafından kurulan şirket, 2011'de %7.8'lik pazar payıyla küresel güneş paneli sektöründe lider konumundaydı. Şirketin üretim kapasitesi geçtiğimiz yıl 2.4 gigawatt seviyesine çıkmıştı. Son 15 ayda sektör liderliğinden iflasa sürüklenen şirketin, küresel rekabet yüksek fiyattan uzun vadeli polisilikon tedariği anlaşmaları, ABD'nin Çin malı güneş panellerine karşı ekonomik yaptırımları ve ince solar film alanındaki başarısız girişimlerinin kurbanı olduğu, bir dizi ardı ardına talihsizliğin ardından gelen iflas başvurusunun ise güneş enerjisi sektörü açısından da kötü haber olduğu belirtiliyor. Öte yandan Alman mühendislik şirketi Bosch'un güneş enerjisi kolu Bosch Solar ise, fotovoltaik alanındaki faaliyetlerini durduracağını açıkladı. 3000 kişinin çalıştığı Bosch Solar'dan yapılan açıklamada, fotovoltaik'te tüm faaliyetlerin bu yıl sonunda durdurulacağı belirtildi. Şirket, sahibi olduğu varlıkları en kısa sürede elinden çıkarmaya çalışacak. Bunların arasında Fransa Veniso'da yer alan 15 megawatt üretim kapasiteli fabrikası ve Aleo Solar şirketindeki %90.7 oranındaki hissesi de bulunuyor. Bosch Solar, Malezya'da geçen yıl inşasına başladığı fabrikanın inşaat faaliyetlerini de durdurdu. Bununla birlikte şirketin ince film alanında teknoloji geliştirme faaliyetinde bulunan şirketi, Bosch Solar Sistek GmbH ise bu konudaki karar belirleninceye kadar şimdilik faaliyetlerine devam edecek. Bosch Grup Yönetim Kurulu Başkanı Volkmar Denner, Güneş Enerjisi birimlerinin uzun vadede ekonomik olarak yaşayabilir olma olasılığını görmediklerini, Çin'in hızlı üretim kapasitesini ise öngöremediklerini söyledi.